şirkte, zulümde ittifak ederlerse, Müslüman olduklarını söyleyenler ona şaşı bakarlarsa, onun hükümlerini geçersiz kılarlar, onu gönderen sonsuzce Allah'la aralarına şeyhler, efendiler, güç ilahları, aracılar, beşeri kitaplar koyarlarsa, hevalarını, mantıklarını ilah edinip dünya perestliklerini sürdürürler ve ehli kitabın kuru olurlarsa, Allah'ın şiddetli azap kamçılarını,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 Burada İsrailoğullarının neden helak olmadığına ve özellikle yaklaşan saatte beklenen helakla ilişkilerine bir göz atmamız gerekmektedir. İsrailoğullarının şiddetli azaplara çarptırılmasına rağmen helakları yaklaşan saate ertelenmiştir. Bu meseleye Kur'an ışığında açıklık getireceğiz.